Bu program Açık Radyo dinleyicisi Sabite Müftügil Cesur tarafından desteklenmiştir. Dilden dile titreşimler. Ümre Dağtaşoğlu Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bildiğiniz üzere programımızın belli bir çerçevesi var ve bu çerçevenin dışına beş yıldır hemen hemen hiç çıkmadık. Bundan sonra da çıkmayacağız eğer programlar Açık Radyo'da devam ederse. Ee, ama bir yıl önce size sözünü verdiğim bir şeyi yavaş yavaş gerçekleştirmek istiyorum ilerleyen programlarda... Bugün ilkini gerçekleştireceğim. Bildiğiniz üzere programlarda sürekli şairler üzerine ya da bazı meseleler üzerine çalışmalar yapılmadığından yakınıyorum. Sonradan e, üzerine çalışmalar yapılmış saz şairlerinin en azından e, eserlerinin bir arada dinlenilmesinin de iyi olacağını düşünerek onlar üzerine bir çalışma yapıp Onlarla ilgili özel programlar hazırlamayı düşünmüştüm ve bunu sizlerle paylaşmıştım. Bugün Sıtkı Baba ile ilgili bir program hazırladım. Onu paylaşacağım sizlerle. Bu programda temel iki kaynağım olacak. 12-13'te farklı makaleye baktım ama özellikle iki kitabı temele alacağım. Torunu Muhsin Gülün derlediği Halk Ozanı Sıtkı Baba isimli kitap. Ankara'da 1984 yılında basılmış ama basım yeri yazmıyor hangi. Ee, ...yayın tarafından basıldı. Bir diğer kitap ise... ...Hayrettin İvgi'nin hazırladığı... ...Aşık Sıtkı Baba Pervane isimli kitap. 1976'da Ankara'da basılmış. Lafı çok uzatmadan... ...sadece Sıtkı Baba'nın hayatıyla da ilgili... ...kısaca bir şeylerden bahsedip... ...ilk türküyü dinleyelim istiyorum. Sıtkı Baba... ...1865 ve 1928 yılları arasında yaşamış. Asıl adı Zeynel Abidin. Tarsus doğumlu... Ama çocuk denecek yaşlarda 12-13 yaşında evden ayrılıp Hacı Bektaş'a geliyor ve Feyzullah Efendi'ye intisap ediyor. E, Feyzullah Efendi kendi oğullarıyla birlikte okutuyor Sıtkı Baba'yı medresede. Veliyettin ve Cemalettin Efendiler birlikte veli e, Babası yani Feyzullah, e, Cemalettin Efendi'nin babası Feyzullah Efendi vefat ettiğinde posta Cemalettin Efendi geçiyor. Ve aşık Sıtkı... Hem medrese arkadaşına o hem medrese arkadaşı hem de şeyhi olan Cemalettin Efendi'ye çok sıkı bağlı kalıyor ömrü boyunca. Ve onun içinde birçok şiir yazmış. Ve onun kimliğini belirleyen önemli unsurlardan biri de bu olduğu için programa bestelenmiş olan bu şiirlerden biriyle başlayalım istedim. Hüseyin ve Ali Albayrak'ın Batini Nefesler isimli albümünden dinliyoruz. Şiiri besteleyen Hasan Albayrak. Ölçüsü yedi sekizlik, usulü ise üç, iki, iki. Severim Sultan Cemali. Sultan Cemal'i ellerine dersedesinle Gönümden gitmez hayali ellerine dersedesinler Ellerine delsedesinle Gönümden gitmez hayali ellerine dersedesinler Ner ne ders edesin? Eller ne derse desinler Lale sümbül bahar çağı Eller ne derse desinler Eller ne derse desinler desinler ellerine derse dedsinler. Dinlediğimiz türkünün sözlerini az önce künyesini aktardığım Muhsin Gülün derlediği Halk Ozanı Sıtkı Baba isimli kitabın 203 ve 204. sayfalarında bulabilir meraklı dinleyiciler varsa. İlk programı neden Sıtkı Baba üzerine yaptığım hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Sıtkı Baba 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başında yaşamış olan şairlerimizden. Ve o dönemdeki şairlere baktığımızda eserlerinin hem nitelik hem de nicelik açısından gerçekten birçok şaire fark attığını görüyoruz. Ayrıca ifadesi de gerçekten e, o dönem edebiyatı içinde çok güçlü görünüyor. Benim yaptığım okumalardan anladığım kadarıyla. Bir diğer bir sebebi ise... Pardon, diğer bir sebebi ise Anadolu'nun birçok yöresinde Sıtkı Baba'nın çok etkili olması. Yani sadece yaşamış olduğu Orta Anadolu'da değil Doğu Anadolu'da ve Anadolu'nun diğer bölgelerinde de şiirleri bilinir ve türküleri çokça okunur Sıtkı Baba'nın. Bu yüzden bunlara dayanarak ilk programı Sıtkı Baba'ya ayırmak istedim. Şimdi sırada yine Hüseyin ve Ali Albayrak'ın birlikte çıkarttıkları Bahtini Nefesler isimli albümden müziği yine Hasan Albayrak'a ait olan bir türkü var. Dinleyeceğimiz bu türküyü yine Demi künyesini aktardığım kitabın 89. sayfasında bulabilirsiniz. Türkünün ismi Aşk. aşkına süvar olan aşıklar ölür kadar yakada her hakcan gözüyle dost gören sadıklar bu fani dünyaya yeri sarılmaz hakcan gözüyle dost dost gören sadıklar hani dünya sarılmaz mı ye kaza eli boş diva varmazmış fırsat elde en sermaye kaza eli boş divana O divanda sual sorulmaz Burada hünkâr evladına mühür olana o divanda sual sorulmaz Sırada Efkari'nin Ağabey Hayat isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Sıtkı Baba türküsü var. Ama türkünün sonunda Nizari mahlasını duyacaksınız. Ben buna rağmen bu türküyü listeye aldım. Çünkü demin künyesini aktardığım kitapta bu şiirin aynısı e, bulunuyor. Üstelik varyantı da değil, şiirin doğrudan kendisi. Sıtkı Baba'nın şiirleri Anadolu'da çok yayıldığı, sahip çıkılmadığı için birçok kişi kendine mal etmiş... Muhtemelen bu şiirde onlardan birisi diye düşündüm. Ee, belki şiirin varyantı bulunsaydı bu kitapta bu listeye almazdım türküyü. Ama sözler birebir aynen kitapta yazdığı gibi. Şimdi Efkari'nin Abı Hayat isimli albümünden dinliyoruz. Bülbülüm. İzlediğiniz Ak nasi beylese Ak nasi beylese şayet o didara seşayet günüm, nasip eylemse şayet o didar adım. hazır açılmıştır tam. sırada Dertli Divani'nin Hasbihal isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Urfa yöresinden Dertli Divani derlemiş bu türküyü. Daha doğrusu bir semah bu. Türkünün sözlerinin ilk bölümü Sıtkı Baba'ya ait. Son bir dakikalık bölümün sözleri ise Develili Seyrani'nin bir şiirinden alınma. Yalnız burada Sıtkı Baba'nın Sıtkı Mahlasını duymayacaksınız. Pervane Mahlasını duyacaksınız. Zira Sıtkı Baba bu mahlası almadan önce 14 yıl boyunca pervane mahlasıyla şiirler yazmış. Erken dönemine ait olmasına rağmen o şiirlerde de çok güçlü bir değiş özelliği olduğu göze çarpıyor. Şimdi dinleyeceğimiz türkü de pervane mahlasıyla yazmış olduğu şiirlerden birisi. Turnalar. deryahı madam anan adestine Ali Pircivara eylemi yazı Hacı köyde şehitlerin şahbazı We're the... Ferva ne o yarin, kulu turnalar, turnalar, turnalar. Ferva ne o yarin, kulu turnalar, turnalar, turnalar. Ak yoluna gidenlerin, asa olsam ellerine. Her pir vasfı neydenlerin, kurban olsam dillerine. Bir masfı nedenleri kurban olsam dillerine bir usta da olsam çırak bir olurdu yakınrak. Kemiği mi yapsam tarak yar zülfünün tellerine kemiği mi yapsam tarak yar zülfünün tellerine cesedi kavursalar gönüm haçka çevirseler harman gibi savursalar Muhabbetin yerlerine Karman gibi savursalar Muhabbetin yerlerine Vakit kalmadı durma Seyrani arzeyler varma Deryaya giden ırma Patre olsam sellerine Deryaya giden ırma Patre olsam sellerine Hı. Bu arada bahsi geçmişken Seyrani'nin kitabını da sizlere aktarmak istiyorum. Seyrani'nin kitabının künyesini. Bu da dinlediğimiz e, türkünün ikinci bölümünün sözlerini Marif Kitap Kitaphanesi'nde 1963 yılında basılmış olan Haşim Nezihi Okay'ın derlediği Develili Seyrani isimli kitabın 54. ve 55. sayfalarında bulabilirsiniz. Şimdi sırada sanırım Sıtkı Baba'nın en çok meşhur olan ...türkülerinden birisi var. Hatta bu sadece Sıtkı Baba'nın... ...en meşhur olan türkülerinden biri değil. Hem Anadolu'da hem de... ...dünyanın başka bölgelerinde... ...en meşhur olan türkülerimizden birisi. Demin... ...Sıtkı Baba'nın ilk... ...mahlasının pervane olduğunu... ...aktarmıştım sizlere. 14 yıl bu mahlasla şiirler yazmış. Daha sonra... ...Sıtkı Mahlasını Şeyhi Cemalettin Efendi... ...vermiş kendisine... Çünkü Sıtk ile Şeyh'ine bağlıymış ve hizmetlerini e, çok iyi bir biçimde yerine getirmiş. Sıtk'ı e, babaya bu mahlası Şeyh Cemalettin Efendi bu sebeple vermiş. Hatta e, Mehmet Yardımcı'nın Türk, Türk Folkloru isimli derginin 52. sayısında Aşık Sıtkı Pervanenin Bilinmeyen Şiirleri isimli bir makalesi var. Orada şunu not etmiş Mehmet Yardımcı. ''Sıtkı sadakatin unutmam sıtkı, yevmül kıyamette unutmam sıtkı'' diyerek Cemalettin Efendi pervaneye sıtkı mahlasını vermiş. Ve e, sıtkı baba Cemalettin Efendi'nin ona bu mahlası vermesini e, çok benimsemiş. Mahlası bundan sonra severek kullanmış. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözleri de aslında ''14 yıl dolandım pervanelikte'' zizesiyle başlıyor. Fakat Ali Ekber Çiçek üstad bunu okurken on dört bin yıl gezdim şeklinde okuyor. Ama aslı on dört yıl dolandım pervanelikte, Sıtkı ismim buldum divanelikte şeklinde. Çünkü on dört yıl pervane mahlasıyla şiirler yazdığını sonradan Sıtkı mahlasını aldığını ifade etmek istiyor burada Sıtkı Baba. Şimdi Ali Ekber Çiçek'in yorumuyla dinleyeceğiz. Fakat Ali Ekber Çiçek'in kendi albümünden değil, Yapı Kredi'nin çıkarttığı Türk Halk Müziği isimli albümlerin ikincisinden dinleteceğim sizlere bu türküyü. Ali Ekber Çiçek'in kendi albümü değil ama yorum yine Ali Ekber Çiçek'in. Haydar Haydar. <gülüyor> Geldim bir oldum gül, gül, bağımda, Bir zaman için zerre düşmüyorum. Bir zaman için zerre düşmüyorum. Bir zaman için Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Do zerre Türk'ünün çalım tekniği ve müzikal özellikleriyle ilgili önceki programlarda çok şey söylediğim için tekrar bunlar üzerinde durmayacağım şimdi. Bir de e, Sıtkı Mahlaslı olan başka şairler olduğunu fark ettim ben yaptığım okumalarda. E, örneğin yine İbrahim Aslanoğlu'nun yazdığı Sıtkı Tapşırmalı Saz Şairleri isimli bir makale var. O da Türk Folkloru isimli derginin 48. sayısında yayınlanmış. Orada dört tane şairden baş, bahsediyor Sıtkı Baba dışında. Kayserili Sıtkı, Zileli Sıtkı, Hekimhanlı Sıtkı ve Sivaslı Sıtkı. Ben e, bu şairlerden hiçbirinin e, eserlerine ulaşamadım. O makalede bir iki şiirleri e, verilmiş. Fakat e, genel bir fikir edinemedim ben diğer Sıtkılarla ilgili. Buna rağmen e, onlara özellikle Sivaslı Sıtkı'ya isnat edilen ...şiirlerin, mal edilen şiirlerin daha doğrusu birçoğunun Sıtkı Baba'ya ait olduğu biliniyor ve yapılan çalışmalarda da bu ortaya çıkmış. Çünkü yine okuduğum makalelerde şununla karşılaştım. Aşık Veysel Sivaslı Sıtkı diye birini tanımıyor ve çalıp söylediği Sıtkı Mahlaslı türkülerin hepsinin sahibinin Sıtkı Baba olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla e, Sivaslı Sıtkı'ya e, mal edilen şiirlerin ne kadarı e, Sıtkı Baba'ya aittir, ne kadarı başka şairlere aittir ya da kendisine aittir bu konuda net bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat e, Sıtkı Baba'nın da diğer Sıtkı'lara e, büyük bir fark attığını özellikle nitelik, nicelik açısından söylemek pek yanlış olmasa gerek diye düşünüyorum. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada Yavuz Top'un Mahkeme Meclisi isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Yavuz Top kendisi derlemiş fakat albümde yöre ve kaynak kişi yazmıyor. Bu türkünün de sözleri doğal olarak Sıtkı Baba'ya ait. Türkünün ismi ise bugün seyre çıkmış Hublar Sultanı. Çıkmış çıkmış tublar sultanı. Bugün seyre çıkmış tublar sultan. Teşrif etmiş bezni alaya bak. Burlemine vergidir cihan. Anlında parlayan hehe cübreye bakın. Anında parlayan Cüre bakın. Sanki gökten yere yere indi bir melek. Sanki gökten yere indi bir melek. Sezmi aşık ana geldi güler. Gülerinde meze verdi geler. Bir elinde mimiyi sephaya baktı Bir elinde mimiyi sephaya bakır Sensin bu cihanda hublar sultanı. Yine sensin bu cihanda hublar sultan. Veski dim mihrabım dost kıble garı. Rahmansın işte gümrahım vecinden esmay-ı hüsn'e hey hey, bak. Ve Çin'den Esma'yı hey hey Hüsra'ya bakıp Cihana gelmemiş hey hey böyle mehpade Cihana gelmemiş böyle mehpade Aklımı başımdan aldı ne çar Sıtkıyı bülbül gibi düşürdü zara, açılmış gül gibi hey hey hemraya bakın, açılmış gül gibi hey hey hemraya bakın. Sıtkı Baba Tarsuslu olmasına rağmen Merzifon'un Harıs köyüne yerleşmiş ve ölene kadar burada yaşamış, yaptığı geziler dışında. Tarikata hizmet etmek için yaptığı geziler dışında. Deminki sunumda anlatmaya çalıştığım meseleyle bağlantılı olarak bir alıntı yapmak istiyorum şimdi sizlere. Az önce Sıtkı Mahlaslı başka şairler de olduğunu ve özellikle Sıtkı Baba'nın bazı şiirlerinin Sivaslı Sıtkı diye bir şaire mal edildiğini söylemiştim. Fakat bunun tartışmalı olduğunu tartışmalarında daha ziyade Sıtkı Baba'dan e, ...yana olduğunu e, ifade etmiştim. E, Sıtkı Baba Merzifon'a yerleştiği için... ...Orta Anadolu'yu e, çok iyi gezmiş. Sivas'ta sürekli e, gittiği yerlerden biriymiş. Bunun dışında 1915'te Ruslarla yapılan savaşta... E, ...Sıtkı Baba da bulunmuş asker olarak. O sırada Sivas'ta askerleri bulundururken... ...Ordu Sıtkı Baba bir takım olaylara karışmış... ...ve hapse de düşmüş, iftiralara uğramış... Dolayısıyla uzunca bir müddet Sivas'ta kalmış. Şiirlerinin muhtemelen bu dönemde çokça yayıldığı tahmin ediliyor. Ben şimdi Muhsin Gül'ün Türk Folklörü isimli derginin 50. sayısında yayınlanmış olan Pir Sultan Abdal ve Sıtkı Baba isimli makaleden kısa bir alıntı yapmak istiyorum. Alıntı 27. sayfadan aynen şöyle o taraflara sık sık geziye de gittiği için şiirleri oralarda yayılarak Sivaslı Sıtkı diye bir şaire ithaf edilmiş. Ama Sivaslı yaşlılar Sivaslı Sıtkı'yı tanımamakta, Sıtkı babayı ise bilmekte ve şiirlerin ona ait olduğunu söylemekteler. Alıntı böyle. Şimdi ise sırada benim Sıtkı babanın en sevdiğim türkülerinden birisi var. Sivas yöresinden derlenmiş kaynak kişi Feyzullah Çınar. Önceki yıllarda bu türkünün sözleriyle ilgili birçok şey aktardım sizlere. Özellikle hatem ve hatem iki farklı kelime üzerinde durarak ve türkünün siyah saçlarında hatem yüzlerin bir de siyah saçlarında hatem yüzlerin şeklinde iki farklı okunuşundan bahsederek. Onlar üzerinde tekrar durmayacağım sadece hatırlatmak istedim. Ama bu müstesna türküyü şimdi Arif Sağ'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Muhabbet isimli serinin ikinci albümünden çalıyorum sizlere. Siyah saçlarınla hatem yüzlerin. Saçlarında... ların bismillah yüzün bitullah seni özlürüm da yaratmış allah sevmişim dur seni terk etmem billah aşkın hançeriyle can vuralar gel bu da bu Osman'ın gördüğü mahuzar oldum aşkına. kine etmezem gâire güzellere meyil vermezem opsalar dövseler buradan gitmezem meğer ferman geleceğim sürelerde Şimdi yine Arif Sağ'ın yorumuyla ama bu sefer İnsan Olmaya Geldim isimli albümden bir türkü dinleyeceğiz. Nesimi Çimen derlemiş. Türkünün ismi Ayrılık Hasretlik Kâr Etti Önceki türkülerin ve bundan sonraki dinleyeceğimiz türkünün sözleri bahsettiğim kitaplarda ve makalelerde bulunuyor. Fakat bu türkünün sözlerini hiçbir yerde bulamadım. Buna rağmen türkünün Sıtkı Baba'ya ait olduğu konusunda pek bir şüphem yok çünkü üslup onun üslubu, e, ifadeler onun ifadeleri. Bence bu türkü de e, sondaki Sıtkı mahlasında bize büyük e, bir oranda gösterdiği gibi Sıtkı Baba'ya ait. Yani ben kaniyim bu e, türkünün sözlerinin de Sıtkı Baba'ya ait olduğuna. Ama ben türküyle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Türkü ayrılık, hasretlik, kar ettiğine Seher Yeli sevdiğimden bir haber dizeleriyle başlıyor. Ve bir aşk türküsüymüş gibi görünüyor. Aslında bir aşk türküsü ama e, bir erkeğin bir kadına yazdığı e, aşk türküsü değil bu. Çünkü bu gibi şiirleri Sıtkı Baba genellikle Sıtkı ile bağlı olduğu şeyhi Şeyh Cemalettin Efendi'ye yazıyor. Yeri gelmişken kısaca bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Biz çağımızın insanları olarak bugün böyle bir aşkı bir türlü anlamlandıramıyoruz. Çünkü e, aşkı varoluşun ya da varlığın belli veçelerini görebileceğimiz bir yol, bir ruh hali gibi değil de daha ziyade cinsellik olarak algılıyoruz maalesef. Hatta bu bağlamda Sıtkı Baba'nın bazı şiirlerinin Geno'nun Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alametleri isimli kitabıyla beraber bir okumaya da tabi tutulabileceğini düşünüyorum. Aslında çok paralel şeyler bunlar. İlk başta paralel gibi görünmese de. Ve burada da e, Sıtkı Baba'nın Şeyhi Cemalettin Efendi'ye seslendiğinden, onun için bu şiiri yazdığından da şüphem yok. Ben buna kaniyim. Çünkü e, bir yerde de selamum tebliğ et kut cihana diyor. E, bildiğiniz üzere Kutbul Aktap e, vardır Alevi Bektaşi inancında özellikle. Ve e, Kutbul Aktap e, üçlerin en e, seçkinidir. Zamanın ruhunu ilerliyor. ...yönlendiren kişinin o olduğu, manevi ruhunu tabii ki yönlendiren kişinin o olduğu düşünülür. Bence Sıtkı Baba da şeyhinin zamanın kutbu olduğunu, kutbul aktap olduğunu düşündüğü için... ...selamum tebliğ et kutbi cihana demiş olsa gerek. Şimdi Arif Sağ'ın yorumuyla bu müstesna türküyü dinliyoruz. Ayrılık, hasretlik, kar ettiğe So Sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Feyzullah Çınar'dan bir Sıtkı Baba türküsü dinleyeceğiz. Fakat bu kaydı ben internette buldum ee, ve bir albüm kaydı değil, e, özel bir kayıt anladığım kadarıyla. Fakat kaynağı neresidir bilemiyorum ve sizlere aktaramayacağım bu yüzden. Dinleyeceğimiz e, bu türkünün sözleri e, doğal olarak yine Sıtkı Baba'ya ait ve Azmıra Heyledin Gurbet Elleri ismini taşıyor. E, ayrılık, hasretlik, kar ettiği Cana isimli türküyle bunu ard arda listeye koymamın sebebini türküyü dinlediğinizde sanırım fark edeceksiniz. Ve az önceki sunumda söylediğim her şey aslında şimdi dinleyeceğimiz türkü için de geçerli. Bir de e, bu şiire Sıtkı Baba Cemalettin Efendi'nin ağzından kendisi de bir cevap yazmış. O şiirin bütününü aktarmayacağım. Sadece Cemalettin Efendi ağzından yazdığı cevabı. Ee, okuyacağım sizlere. Cevabın ilk kıtasını okuyacağım. İlk kıta şöyle. Gam çekme hicrana aşıksa Sıtkı'ya gider de inşallah tezce gelirim. Hemen siz Sıtkı ile eyleyin dua. Gider de inşallah tezce gelirim şeklinde. Bu haftada böylece programın sonuna geldik. Ama ben kapatmadan önce programı yine az önce dinlediğimiz Ayrılık Hasretli Kâr Etti Cana isimli türküyle ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Bu haftaki türküler RIN ölçüsü ve usulüyle ilgili çok fazla bir şey söylemedim çünkü önceki programlarda bunu e, ak bunları aktarmıştım sizlere. Çok konuşmam gerektiği için vakit kaybetmek istemedim. Fakat ayrılık hasretlik kar ettiğe isimli türkü çok özel bir türkü. Usulü 2-3-3-2-2-3-2-2-3. Dolayısıyla icrası da oldukça zor bir türkü. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Bu haftaki destekçimiz Sabite Müftigil Cesur imiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine ve Sıtkı Baba ile ilgili programı bu kadar yorgun olduğum, konuşmakta bile zorlandığım bir hafta yapmak istemezdim. Ama bir kusurum olduysa affınıza sığınıyorum. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Efendim canını yenmez gel. Bunca sevnenlerin yolu gözlere. Allah tabandahi güneşin Bunca sevnenlerin more mm -hmm. Bize ce yeme eneli bu boy regmen dertifigonu Alatsma Gözler Yusuf'un um kena onu Gizgel Alatsma Yakup yakufmı Gözler Yusuf'un um, Kenan'ın ile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Bu program açık radyo dinleyicisi Sabite Müftügil Cesur tarafından desteklenmiştir.